Hazırlayıp sunanlar Görkem Doğan, Bağış Erten, Tan Morgül. Evet merhaba, e, Libero'dan merhaba e, 9 sene sonra. Hoş arada birkaç tane daha program yapmıştık. Ama yani e, uzun zaman olmuş şimdi teaser dinleyince, jingle'ı neyse artık İsmail'le ben İsmail Başöz'le ben buradayız. Görkem Bağış Santamorgül olarak. Evet, tam. Artık doğru diyorsun. Her haftalık program yapmıyoruz. Ee, Bağış gelecek, katılacak. Görkem'le Bağış gelemiyor. Hoş ben Bağış, Barış diyorum. İyice giriyor <gülüyor> yine birbirine. İsmail'le beraberiz. Ben Telaffuz edeyim bir. Ha, Barış, Bağış Erten gelecek. Barış Öneroğlu gelecek. <gülüyor> gelemeyecek. Gelemeyecek ya pardon. Ee, Görkem Doğan gelemiyor. Ee, İsmail ile beraber başlıyoruz hemen önce bir muhalefet şehrmizi koyalım İsmail ile beraber bizden önce bir Pele'nin golü girişi yapıldı ee, Biz Ali Bego Dolayısıyla Peleye karşı mesafemiz bellidik Kendini kınıyoruz Bu vesileyle ee, bir Maradona golü beklerdik olmadı ya yani ne bileyim bir Messi bile olabilirdi mi? Pelene ya <gülüyor> dideme buradan eee teşekkürlerimizi şutu çekelim. Çekelim. 90 tabele edilen yere şutu çekelim. Evet öncelikle e, niye buradayız? Açık Rady Dinleyici Destek Projesi için e, 10. Radyo Şenliği düzenleniyor. Hemen e, pası atalım. E, dinleyici destek hattını aramanız e, gerekiyor tabii Dinleyici Destek Projesine destek vermeniz için 0 212 343 41 41 Bugünün hedefine daha ulaşılmamış anlıyorsam. Öyle mi? Ee, bekliyorlar, bekliyoruz. <gülüyor> Eğer telefon olayından çok e, haz etmiyorsanız Açık Radyo.com adresinden de bilgisayar başında oturanlar için söyleyebiliriz. Oradan da Destek Olun düğmesini tıklayarak e, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'ne katılabiliyorsunuz. E, Telefonu o... tekrarlayayım. Lütfen sen tekrarla. Çok fazla yine içinde reyli meyli numaralar vardı. 0212 <gülüyor> 343 41 41. Evet artık biraz biraz futbol konuşalım mı? Futbol konuşalım. Futbol <gülüyor> konuşalım. Ee, evet Sayın Başöz. Şimdi siz biz en son bıraktığımızda Fenerbahçe'nin doktoruydunuz. Şimdi beşik baş Beşiktaş'ın <gülüyor> Beşiktaş doktoru oldunuz. Oradan nasıl gözüküyor saha içinde? Futbol bugün. Ah, bilmem ya bunları konuşmaya hiç beceremedik ama burada ya zaten çok yani başlamak için diyorum kısa şey yap. Bir hengame bir cüzcuna gidiyor Şuradaki Şu masadakiyle ile çok farklı iki dünya var aslında Biz hakikaten hep Seyirciyi Köfteciyi vesaireyi sevdik O taraflarını anlattık bu masada Şimdi elbette oraya dair bir takım bilgilerimiz var ama Garip geliyor birden bu masada Real futbolu konuşmak Allah haklısın. <gülüyor> ee, ama iyi sevinmiştim Fenerbahçe Beşiktaş başından sonra. kamuoyu <gülüyor> yansımıştı. <gülüyor> doğru doğru kesinlikle. Ya haklısın ee, bir de herkes bizi dinlemiş olmak zorunda değil. Biliyor olmak zorunda değil. Libero ne yapıyordu? Libero futbolun keyifli, kültürel, sosyal yanlarına e, parantez açıyordu. 2000 2004 e, yılı arasında e, dünyanın e, muhabbetine sadece memleket muhabbetine değil dünyanın futbol muhabbetine. E, kulaklarını iyice açıyordu e, ha, Ama en çok dinlenen programlarımızdan biri e, Gariptir Dünya Kupası programıydı 2002'de Ki o programda e, hepimiz gelip e, 11 tane parça çalmıştık Libero'yu dinleyenler bilir biz çok parçalı program değilizdik Araya parça gireriz sadece <gülüyor> 11 parça çalıp her parçadan sonra da Çünkü final maçına denk geliyordu Güney Kore'de düzenleniyordu o zaman ya siz hakikaten Libero dinleyicisi misiniz diye soruyorduk insanlara. Bu programı şu anda dinliyorsanız Libero dinleyicisi değilsiniz diyorduk. En çok telefonda o zaman almıştık. Bunu da parantez açıp söyleyelim. Dinleyicilerin açısından 10 sene önce yaptığımız Libero programında en büyük gurur duyduğumuz noktalardan biri. Resmi bir istatistik değil belki ama kadın dinleyicilerden daha çok bizi dinlediğine dair bilgi geliyordu sürekli. Bu hakikaten bir gurur meselesiydi bizim için. Yani evet. Futbol programı yapıp kadınlar tarafından dinleniyor olmak çok keyifli. Ama kadınlar da şöyle... E, ha, bu arada bir dakika. Bağış Erten de e, teşrif ettiler. Şapkalarıyla beraber geldiler. Hoş geldiler. Seni de çıkarıyorum. Evet. <gülüyor> Canlı yayındayız ama biraz hızlı ol. E, bu bağış böyle değildi. Biz bunun e, şapka hallerini de biliyoruz. Böyle televizyonda gözükmediği halleri de biliyoruz. Onu da söyleyelim. Yani Libero'yu yeni dinleyenler için, önceden bilmeyenler için... Şimdi de konsolosla görüşmeden geliyor. Yani işler ilerliyor galiba. İşte bir inşaat vardı. <gülüyor> Ama konsolos Japon olunca tabii inşaat herhalde. Hava yolu inşaatı falan. Yok, yok yer altta falan. <gülüyor> Tünel miner. Bizim evden direkt ofise bir hat çeker diye. Evet Barış şeydi. hoş geldin. Ee, hoş bulduk kusura bakmayın hem dinleyenler için hem size. Evet. Ee, İstanbul trafiği denen bir şey var. Olimpiyatlarla da düzelmeyecek. Arkadaşımız Şimdiden mı? söyleyeyim. Zamanda çıkacaktın ama. Yani. Ee, Japonlar dakika mı? Yemek <gülüyor> konusunda olmadılar. Evet ee, çok fazla şey konuşmadık. E, destek, dinleyici destek projesinden haber ettik. <gülüyor> Biliyorsun o nedenle buradayız. 10. yılında. Evet. Sen biraz dinlen istersen bir köşede. Ben bir nefes alayım. Evet nef <gülüyor> nefes <gülüyor> programına döndü Libero. <gülüyor> E, Tekrarların bu arada fırsat bu fırsat. Barışla nefes alır. E, açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınındayız şu anda. Libero e, 9 sene sonra destek yayını yapıyor. E, Siz Açık Radyo destek verebilirsiniz. 0212 343 41 41'i arayarak ya da AçıkRadyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Evet ne yapıyorduk, ne diyorduk bağış ben onu diyorduk. Ben ısrarla şeye gireceğim. Bir, e, bu, buna nasıl niyetlendiği 10 sene geçti. Libero'nun ne olduğunu e, bir küçük hatırlatalım diye e, ruhundan bir kitap <gülüyor> elimize geçti. 13 sene oldu ya. Başlangıç 13 sene oldu tabii. Evet. Bir kitap elimize geçti. Eduardo Galeano'nun Gölgede ve Güneşte Futbol isimli kitabı. E, oradan e, küçük bir kupleyi ben e, okuyacağım çok kısaca. E, aslında artık herkesin çok iyi bildiği, e, kaleci başlığıyla girdiği e, Galeano'nun. E, o hep yalnızdır, onu e, oyunu hep uzaktan izler. E, bir penaltı olduğunda e, hatayı kendisi yapmadığı halde cilladıyla karşı karşıya kalan odur diye e, devam ettiği kısımda. Ünlü romancı Albert Camus 1930'da Cezayir Üniversitesi'nin kalesini koruyan melekti. Çocukluğundan beri kaleci olmaya alışmıştı. Çünkü orada ayakkabıları daha az eskiyordu. Fakir bir ailenin çocuğu olan Camus için sahalarda koşmak bir lükstü. Her gece büyük annesi ayakkabılarının tabanını kontrol eder. Eskimiş bulursa onu döverdi. Kalecilik yılları boyunca Camus çok şey öğrendi. Şunu öğrendim ki diyor Camus, top birine hiçbir top birine hiçbir zaman beklemediği yönden, beklediği yönden gelmiyor. Bu bana hayatta çok yardımcı oldu. Özellikle insanlar büyük şehirlerde olduğu gibi gözükmüyorlar diye giden bir kuplesi kaldı aklımızda. Ee, peşinden de Tan Morgül, Bağış Erten beraber bunları, bu bilgileri, bu futbola dair güzel, keyifli sohbetleri radyoda paylaşalım diye içimizden geçirdik. Sonra da açık radyo kapılarını açtı. Açıktı ya, bize. <gülüyor> yalnız bağışla yaptığınız bir ilk program kaydı vardı ki yani çocuk düşürdü. Yani duruyor bende. Biz düşmedik ama yani evet. dinleyen bence dinletilmemeli o. Bende de, de duruyor. Evet. Şah Plagans Teybe'de yaptığımız bir deneme Asıl kaydı. Asıl orada var. en güzel olan şey kendimizce bir de şiirsel bir şey var. Bir o konuşuyor bir ben konuşuyorum. Hani hayatı. Hiçbir zaman bir de almadı Hiçbir zaman oldu. Yani. Ondan sonra hep üst üste konuştuk. <gülüyor> demo, demo için <gülüyor> öyle bir. Üst üste konuştuk. Daha doğrusu daha... en çok altta ben kalıyordum. Şimdi şimdi şey <gülüyor> o zamana kadar spor programlarında TRT geleneği vardı. TRT alışkanlığı vardı. Çok güzel Türkçe sırayla konuşmak gibi. Sonra bizden sonra bir bozulma oldu gibi hissediyorum. Ahmet format... çıktı çıktı, mertlik bozuldu diyorsun yani. <gülüyor> bir ben format çakal... değişti. Yalnız bu kadar şey yapmayalım. Yani ben, bence bizde hiçbir gelenek falan yoktu ilk programda. Zaten <gülüyor> en kısa zamanda ondan sonra insani bir i, iletişim ...yöntemini bulduk. Olsa olsa radyo tiyatrosu. <gülüyor> <gülüyor> arkası <gülüyor> ya, <gülüyor> arkası yani. yakın. Arkası yalan. Arkası yalan. Ben, ben en çok şuna... E, ...aradan geçen zamanda en çok şuna takılıyorum. E, kafam hep orası oluyor. Yani Bundan 13 sene evvel... ...hani e, yaşlandığımı da hissediyorum tabii. 13 sene evvel diye bir şeye başlayabilmiş olmak. Ama 13 sene evvel... E, ...yani futbol üzerine konuşmak... ...özellikle entelektüel... E, mecralarda futbol üzerine yazmak, konuşmak... Öyle çok alışkın olan bir şey, alışkın olduğumuz bir şey değildi. Biz de bunu hani hayatı geçirilen vesilelerden biri olduk işte hani kendi dönemimizle ilgili hep şey söyleriz. Adıka futbol vardı, bizim program vardı. Birkaç şey daha vardı. Biz daha önce vardık. Hatta biz Adıka futboldan da önce vardık. Ama hani geçen önce zaman sonunda geriye dönüp baktığımızda o zaman ne güzeldi ya hani falan filan dediğiniz şeyin nostaljiden ibaret olması bana koyuyor. Yani açık söyleyeyim. Yani Eduardo Galeano'dan bestini bir şeye herhangi bir yerde artık bahsetmekten ben korkuyorum. Futbol romantiği bunlar. Futbol romantizmi bir suçlama ne zaman oldu? Yani ne zaman bu hale geldik? Onu, onu hani oraya çok takılıyorum. Ama galiba senin olduğun alan o dönemde çok aslında test etmediğin alanla şu anda çok yoğun şekilde maruz kaldın diyeyim bir açıdan da. O da birazcık farklılaştı kardeşim. Çünkü şu anda o muhabbeti yaptım. Yani e, bayağı bir genç nesil de şu anda politik futbol, alternatif futbol muhabbetine angaje vaziyette. O zaman çok sayıda değillerdi. Değillerdi de ben ben galiba başka bir yere düştüm. Ben <gülüyor> <Sen hatırlıyorsun. gülüyor> onu onu söyle. Ha, futbol acaba sadece futbol olarak kalsa <gülüyor> mı? Hani bu üzerine giydirdiğimiz bunca şeyi taşımakta hakikaten ne kadar zorlanıyormuş. Hani bir çok. yandan tribün, tribün muhalefeti dediğimiz hani daha entelektüel bir futbol muhabbeti yapanların aslında bir başka şeyi yeniden üretmeyle de her dakika karşı karşıya kalıyor olmaları falan 3 Temmuz hepimizi çok yıprattı. <gülüyor> sen gelmeden önce kısa bir pas, bir kısa pas atlatan şu anki görevime dair hiç bahsedecek bir şey çok aklıma gelmiyor. Mesela bizim açımızdan, bizim dilimizden tam da onu söylüyorduk. Yani şu anda kurulan Hiyula e, ile bizim, bizim şu masaya atırdığımız, sohbetin ettiğimiz arasında fark var. Herhalde hakikaten futbol romantikleri olarak ya gibi. bunda bir sakınca görmüyorum ama dediğim gibi yani geldi. Ama sen... sus lan romantik gibi bir durum oldu neredeyse <gülüyor> yani. Sana oluyor da bize olmuyor canım yani Allah Allah. Bizim ortamda hala, e, bu, ha bizim iş... hala bu, mu? bu muhabbet hala bilmiyor. Bu iş yapıyor oğlum. Arada bir gel bizim muhabbeti yapıyor. Hala iş yapıyor. Yeni vay Eduad Galayano mu demiş onu? <gülüyor> Eduad Galayano <gülüyor> kitabı mı varmış demek ki. İyi demek ki. Abi sen ne yapıyorsun? Sen kimle konuşuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Japon konsolosu ile konuşuyorsan olacağı buydu doğru söylüyorsun. Evet, ee... desteklerinizi bekliyoruz bu arada. Ha ha, doğru ya. Bizi de buraya haybeye çağırmadılar. Yani şunun için çağırdılar. Aradık, hadi bu sefer sen söyle değişik. <gülüyor> evet, ee, des dinleyici destek projesi özel yayınındayız. 10. Radyo şenliğindeyiz. 212-343-4141'den de veya açık radyo, acikradyo.com adresinden de destek olabilirsiniz. Destek olmuşluğumuz vardır. Sizi evet, de davet evet. ederiz. Böyle şeyler çok yürümüyor. Hatta bugün şeyi öğrendim. Ee, BBC hakkında onu biliyor biliyor muydunuz bilmiyorum BBC'nin en, en temel gelir kaynağı e, evlerdeki televizyonlar hmm. evlerde televizyonlar için yıllık 300 küsur pound ödüyorsunuz Te her televizyon, Te televizyon için kanal başka bir şey falan değil. televizyon için bunun benzeri e, çok yakın bir benzeri Almanya'da var Te Almanya'da TRT da için de vardı Türkiye'de bir, Aa, bir var. zaman yani bandrol hala var da hani bu Hı. başka bir şey yıllık bir şey ödeme yani. başka bir şey ee, hani kamu yayıncılığına yakın yerde duran insanlar için böyle destekler önemli. Japonya'da da varmış. Onu da öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> e NHK kanalının Japonları. Bence alın. yakında seni bağlarlar. Sende de bir Japon şeyi kimliği tespit. Var ediyorsun. var ya. Son oraya gittim. Uzun boylu iri yarı bir adam muamelesi gördüm. Japonya'da. Tabii. Japonya, o yüzden benim özel büyüğüm şey, var. Eto bitmiş var ya, Japonya bitmiş. <gülüyor> yani çok yeni başlıyorlar falan. Yani şaka bak, hakikaten bu destek projesinin o yüzden de önemli bir anlamı var. Bence müzik arasına gitmeden evvel bunu söylemiş ha, de, olayım. Müzik arasına böyle şey... Bak ben bu... verdim pası diye nasıl ben, hemen ya. Ben lan, verdim işte. Hayır, lambulumu gitmiyoruz. Gitsin yani, müzik. De, yani Eskiden <gülüyor> nasıl giriyorduk <gülüyor> müziğe? Bir anlam oluyor tabii. Bir anlam al... oluyordu. Buyurun. Bir, bir, evet. evet. bir yumuşat. Tamam, buyurun. Mane tamam, ve önemini söyleyin çalışacağımız şarkının. Kimden çalıyoruz rahmetli? Müslüm Baba'dan çalıyoruz. Yalan dünya diyeceğiz. Yani romantik futbol eşiğinden <gülüyor> bakıp müzik arası verelim. Ondan sonra muhabbete kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kader. Böyle gelir böyle gider Herkesin bir derdi var Benim hepsinden beter Ah felek salim felek Kime ceket kime yelek Herkese urba giydirdin Bana da yırtık bir yelek Ah felek zalim felek kime ceket kime yelek herkesse urba yeğidir dim da yırtık bir yelek her şeyin yalan rüya hayat sanki bir rüya Bıktım usandım senden Seni yalancı dünya Her şeyin yalan rüya Hayat sanki bir rüya. Bıktım usandım senden Seni yalancı dünya Felek zalim felek, kime ceket, kime yelek Herkese kavun yedirdin, bana da yedirdin Kelek. Ah felek zalim felek, kime ceket, kime yelek Herkese kavun yedirdin, bana da yedirdin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 Evet bu dünya yalan dünya de Balkanların dünyası olmuş Müslüm'ün e, sesinde kendisini de analım e, rahmetle. Açık Radyo'dayız, e, Libero'dayız 9 sene sonra e, Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayını nedeniyle 10. radyo şenliğinde e, biz de buraya boş gelmedik. E, telefon numarasıyla geldik tabi destek olmanızı az önce... Barış BBC örneğinden de bahsetti. Açık Radyo'da memleketin yaşayan, dinleyicisiyle yaşayan projelerinden Kamunun biri. Kamunun direkt yardımcı olarak. Evet. E, bir şey dolayımıyla değil, direkt yardımcı olarak. Total Futbol'un Ender <gülüyor> Futbol'un Ender <gülüyor> örneklerinden biri Açık Aynen Radyo'ya. Diyorsun. 0 343 -4141, 4141 numaralı telefondan veya acikradyo.com adresinden destek olarak olabiliyoruz. Aslında e, Açık Radyo Atletik Bilbao'ya benziyor ha. Ciddi söylüyoruz ya. Atletik Bilbao. Aa, ha. güzel bak, buradan gidebiliriz. Atletik Bilbao'nun en bana en cazip gelen yanlarından biri şu olmuştu. Kaç üyeniz var dedik. Ee, oraya bir şey Barcelona Atletico Madrid Bilbao maçı için gitmiştik Atletik Bilbao maçı için. 42 bin dediler. Ee, üye olmak istesek dedik, alamayız dediler. Neden? E çünkü dediler her üyenin mutlak suretle bir Oley, tane. Arıyor var? Aha. Destek. Atatürk Komitesinin başkanı. Aksilik yapma, <gülüyor> yalan yalan konuşma. Bask <gülüyor> derbisinin öbür tarafı. Ya sosyetadlar azı. <gülüyor> ee devam et. Ee, dediler ki olamazsınız niye? E çünkü biz 42 bin üyeyi 42 bin, her hafta stada e, gelmek vaadinde bulunuyoruz. Yani üye olanın koltuk hakkı vardır. Yani her hafta doğrudan demokrasi. Her hafta stadyumda. Atatürk. Atatürk Bilbao'da. Bilbao. O yüzden Atatürk'te. <Bilboğa'da, gülüyor> ...hani hakikaten öyle bir yaklaşım kurmuşlar ki... Yani ...bu bir yardım, bu bir üyelik dışarıdan bir şey değil. Parçasısın. Statta eyalet sistemini gerçekleştirmek. Aynen öyle. Çıkar. Eyalet sistemi falan Çıkar. gönder falan. <gülüyor> falan. E, sürece destek olalım bir şey <gülüyor> şekliyle. <gülüyor> Bu, bu açıdan da hakikaten böyle için bir parçası olabilme hissini yaratabilen bir e, adres olarak açık radyo ve futbol ilişkisini böyle kuruyor. Evet. Birileri de herhalde muhabbete yine de e, fena bulmamış ki telefon açmış. Yani bunu böyle birkaç tane yaparsanız ileride çoğalabiliriz böyle. Dur, radyo daha, daha şey ne evet. anlatabiliriz? Az sonra falan demişken bir birbirimize <gülüyor> <gülüyor> girersek futbol en güzel şey o birbirine Ya senin oluyor. bir e, Ömer abi de geçenlerde hatırlatmıştı tekrar bir muhabbette. Senin bir rezil bir tahminin vardı hatırlıyorsan. Fenerbahçe Galatasaray derbisine dair. O zaman ha, ha. neden yoktu iddia acaba ya. Evet. Ben, ben herhalde hayatımın en büyük parasını götürürdüm orada. Onu bir hatırlamıyorum ama, ama Fenerbahçe-Galasay maçına iki Fenerbahçili, iki Galatasaraylı olarak programı oturmuştuk. O zaman ben kendimi Fenerbahçeli olarak ifade edebiliyordum. <gülüyor> <Artık> <gülüyor> Şimdi. gitmekte <gülüyor> zorlanıyorum. E, ve iki Galatasaraylı iki Fenerbahçeli olarak tahminler aldığımızda en son konuşma hakkını kendime saklayıp ben şöyle bir maçı ayarlı diyorum. Fenerbahçe, Galatasaray'ın o dönemki saha içinde itiraz müessesesini e, bir akıl almaz müdde-i umumi haline getirmesinden dolayı Hı. gıcık alıyordum. Ve hani o oyuncular bir cezalandırırsın, bir kart görsünler, kırmızı kart görsünler, o görsün diye isimlere başladım. Buraya kadar her şey normaldi zaten, insani geçiyordu. Bundan sonra bir evet. uhrevi döneme hani, geçelim. E, bir kere oyuncu isimlerinde bir tanesi hariç hepsini tutturarak dört tane kırmızı kart biçtim Galatasaray'a. Ondan sonra da Fenerbahçeli arkadaşım dedi ki... ...ya şimdi Fener e, kırmızı kartlar yüzünden mi yenecek dedi. Yok dedim o da bir sıfır olsun. Evet evet. O böyle. da oldu. Ve buna ben bir e, o dönemin Galatasaray'lası olarak diyeyim tanık oldum. Ve sonra pazar günkü maçı izledikten sonra da hadiseyi gördük. Ve Bağış Erten ilkel iddianın temellerini o gün <gülüyor> atmış oldu. Evet böyle tahminlerimiz vardı tabii. O zaman dinleyenler şanslıydı. Ama bunun dışında hoş muhabbetlerimiz de vardı. E, Birçok konuğumuz vardı. Hatta e, davet etmiş miydik? Etmiştik galiba. Rahmetli iletişimden e, kitabı çıkmıştı. Mehmet Ali Göktaş. Evet, Aha, e, ha, yapmıştık program yapmıştım. galiba. Ve evet, o da biz Liberodan hemen sonraydı galiba. Vefat etti. So, e, başka. Yok, biraz, daha biraz daha sonra. Biraz daha sonra. Ne yazık ki kitabını göremeden. Doğru, doğru, doğru. Aynı zamanda açık Değilme... radyo'nun programcısı. Ömer Madrani sesi duyuldu, değil mi? Duyulmadı mı? Evet. O zaman, e, Mehmet Ali Gök açtı. Aynı zamanda programcısıydı. <gülüyor> Onu da analım bu vesileyle. Ve onun e, hakikaten e, bizim için oyna kitabı da Türkiye'deki futbol <gülüyor> siyaset ilişkisinin röntgeniydi. Evet, evet. Ne yazık ki kitabı göremeden vefat etti Mehmet Ali Göklaş'ta. Doğru doğru. Bir doğru Hepimizin olarak. içinde çok büyük bir acıdır yani. Çok önemli tabii konuklarımız oldu. dinlemeyenlere de hatırlatmak lazım işte. Birisi, Maradona, Maradona Roby Fowler. Onlar gelmiş e, mi? Beken Barber, Nage Comanici. <gülüyor> <gülüyor> Tatsız <Tarsus> Kral. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Metin Oktay taçlı kral. Taçlı kral Pele. Evet doğru. Hayır sen gelmeden önce Didem şey çaldı. Garinçalı Didili takımın Pele'nin golünün e, Jingle olarak gitti de itirazımızı hepimiz adına yükselttik. Biz Maradon'un programı. Tamam Garinçanın müziğidir. <gülüyor> Golü Pele atıyor. Olsun. Asistim şey. gar Evet garinç <gülüyor> Garinçaya yapmıştık. bakalım. Şaka ka şey güzeldi. Hani bu memlekette futbolu sadece futbol severlerin konuştuğu. E, futbol severlerinde değil taraftarların konuştuğu bir şey olmaktan çıkarmaya bir vesile olma ihtimali güzeldi. Bunu bir ölçüde başarabildiysek ne ala başardığımıza da inanıyoruz ki bambaşka bir futbol muhabbeti açtık. Biz burada oturduk mimariden falan konuştuk. Monumental yani bugün tabii, tabii. olimpiyat sırasında konuşulan bir sürü şeyi bundan 10 sene evvel açık radyo mükafalarından. Stat mimaris. Kent mimaris. mimarisinin bir kentin ne kadar bir parçası olabileceği ne kadar onu yok edebileceği ne kadar e, içine alabileceği falan bunları konuşabiliyorduk. Erkan Goloğlu ilk bize katılmıştı mesela. Tabii. E, dondurmam Kaymak olmadan Dondurmacı Aa, yüksel, yüksel, yüksel, yüksel oradaydı. Ama e, ama Dondurmacı Yüksel olarak dondum, bayağı da bir muhabbet gördü. Yönetmenliğinden evet. daha çok muhabbet gördü. Ama <gülüyor> hala, hala Yüksel Aksu ismi galiba telaffuz edilmedi. Değil mi? Nasıl yani? Yüksel. Dondurmacı Salih olarak. O Dondurmacı <gülüyor> salih Ha tabii. Ama bir geldi o da yani. Filmler filmler Neyse e, Dondurmacı Yüksel Ağabey Yüksel Aksu olarak Dondurmam Kaymak filmini. Filmini evet. O zaman daha film proje aşamasındaydı. Yönetti. Oradaki Muğla şivesiyle dışarı çıktığında yine e, Muğla'lı hemşiresine cevap vermişti telefonda evet. canlı yayından sonra. E, açık radyoda galiba en çok izlenen programlardan biri olarak Bence... bir tekrar dönmüştü o program Dinlenen olabilir. Ah tabii değil mi? <gülüyor> Siz iyice televizyona falan kaptırmışsınız <gülüyor> gençler kendinize. Hoş sen e, şey zemini kuruyorsun. Japonya'nın işe yarımış. Japonya her zaman. Neyse şey en azından biz başladığımızda Alex vardı artık Alex yok yani. Memlekette bir eğlence. Biz 2001'de Alex yoktu. yoktu, yoktu. 2001'de gelmedim ya. Yoktu, hayır. Hayır. Alır 2004, ben bir yere gelememiştim. 2003'te 4, mi 4'te? Falan. Hadi ya. Yok 2003 değil. 2005'te geldi. 2005. Tabii tabii. Alex'i altyapıya bile aldım yani bir ösesi. Kenneth olması. Anderson vardı ya. Ha, doğru. O kadar <gülüyor> vahim bir dönemde. Kitap için röportaj yapmıştık ya onda zaten. Tabii. Kenneth Anderson'la evet. Evet, evet. Ama bu mikrofonların gördüğü en enteresan adamlardan birini buradan bir kez daha analım. Çünkü Türkçede kitabını çevirecek yayın evi de arıyor ama bulabilmesinin çok kolay olduğunu zannetmiyorum. Arit Stavrum. Ha, evet. Norveçli e, efsane. Filozof. Norveçler için evet. efsane ne demek onu bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Norveç efsanesi futbol efsanesi. Djörndak. Fut... Yani yedi kişinin tanıdığı Norveç futbol efsanesi. <gülüyor> <gülüyor> Abartmayam ama Beşiktaş'ın o dönemki forvetiydi Arit Stavrum ve bizim mikrofonlarımızda çok hoş bir muhabbet evet, yapmıştı. Evet. Ama adam... Türkiye'ye gelmiş şeyin entelektüel futbolculardan bir kaç, tanesiydi. Kaç tanelik kitap e, kütüphanesi? kitabı yani kitabıyla birlikte gelmişti. Evet. Yani kocaman bir kütüphanesi vardı evinde falan. İki dergeye yazıyor. Ben hala e, aradım eğilleşiyorum onunla. Hmm. İşte futbol üzerinde kitap, içinde Türkiye'nin bölümlerinde olduğu kitabım var. Ne dersiniz falan gibi şeyler ah, söylüyor ama. Şimdi Beşiktaş'ta olacaktı. İyi muhabbet vardı İsmail sana. E olurdu. <gülüyor> gene olur. Gene olur. <gülüyor> Bu da Erdener abi gibi. Olurdu. <gülüyor> evet. Başka kimler geliyor? E, Halit Kıvanç katılmıştı. Hatırlıyorsan. Evet. Halit abinin katıldığı her program önemli bir şeydir. Evet. Ümit, oğlu, oğlu da katılmışlar. Ümit Kıvanç. Evet. evet Allah'tan ki... onun çocuğu yok. Onu da, onu da alırdık. <gülüyor> yani. O hem, jenerasyonda. Hem kitap reklamı gireyim araya hem de Tanıl Bora katılmıştı. Ha tabii. Ee, Turgut bu cümle. arada Tanıl e, Bora ve Turgut Yüksel Turgut Yüksel'in çizgileriyle Çizgi Açığı. Çizgi Açığı isimli kitapları piyasada çok keyifli okudum. Herkese de keyifle öneririm. İyi muhabbet açtın. Onu belki bizim bu 13 senelik hikayenin özetiyle onu da söyleyebiliriz. Yani memleketlerde alternatif futbol kültürü yapan insan sayısı arttı veya alternatif kültür programları, yayınları arttı ama okur ve izleyici sayısında herhalde bir artış yok. Kitap sayısı da arttı. Evet işte yani ama bir oku şey yine görgülüyor. Yine futbol kitapları satmıyoruz. Yani Turgut'la konuşmuştum ben. Yine öyle eee kaçıncı baskılar falan olmuyor yani futbol kitapları. Yani İnsana hala sadece futbol izliyorlar. Ee, Değil mi Bağış Erten? <gülüyor> TV programı <Öyle. orjansı. gülüyor> sizi izliyorlar. Destek attığımız devam ediyor bu arada. Destek attı telefonlarımız hala e, telefonlarınızı ve desteklerinizi bekliyor. E, numarayı da e, Bağış Erten <gülüyor> 0-212-343-41-41 ya da acikradyo.com adresinden e, ulaşabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Telefon numarasını tekrar ediyorum. 0-212-343-41-41 her bir programa e, belirli miktar ödeyerek destek oluyorsunuz ve Açık Radyo kamusal yayınına devam ediyor. <gülüyor> bizim destekimizde liberal olarak yokuz yeni yayın döneminde. korkmayın rahat rahat destek oluyoruz. Evet <olarak gülüyor> bizim <gibi. gülüyor> evet bize destek olmaya da kalkmayın olacaksınız çünkü böyle program yok e, maziye destek olabilirsiniz. <gülüyor> Evet, sonuçta siz öyle veya böyle aldınız, yürüdünüz. Yani futboldan devam ettiniz. Abi ben ben mi? döndüm balığa mesela. Ya yani bu da bizi samimiyet ve samiyetsizlikler. <gülüyor> ben kardeşim gerçekten sevdim futbolu. <gülüyor> ama en azından evet, en azından top oynuyoruz. Yani Futbol yazıları şey... da ben yazdım ama tam o bir gözünseyin. Yazdım aygıda. şimdi balıkçılıkla yaşıyorum <gülüyor> gibi. yani. Ben denize döndüm. Bu arada top oynadığımızda işte senin mucidin olduğun gazoz ilgi <gülüyor> şimdi olmadığın... <gülüyor> Bak gazoz ilgi var tabii şimdi yani bir... Ama <gülüyor> baban dedin o de onu... Okunmaya girmesek <gülüyor> mi? <gülüyor> yok. Şöyle diyelim gazoz gibi efendilik mi? Yok yok aslında... Ee, ya ona, daha... ona girmeyeyim de şuna Bilmiyorum. gireyim. O top oynama hikayesinde ee, kazık kadar adam olduk ama bırakmadık belki. Ona girmek lazım. Evet fena oynamış sen hala yani. Veya girmeyelim anladım seni <gülüyor> çok gerisin yok. Evet eee... Bu kaçıncı evetim dikkat ettiniz değil mi? Arkada bir pas bekliyor. Şurada yani. şunu şuna girebiliriz bence. Bir e, muhabbetin önemli bölümü de o. Şimdi futbol kültürü kültürü diye 13 sene önce başladığımız bir hala da dilimize pelesenk olan bir şey var. Bu kültürüyle ilgili e, ne oldu ne olmadığına dair de sen de söyledin işte. Ne seyirci sayısı var. Tübründeki seyirci sayısı da artmıyor. Ha. Ciddi. Okur da artmıyor. E, bir tek paralar artıyor. Bilet fiyatları artıyor. Yani Mesela. Tübrüller e, artıyor. E, şey maç yayınları için alacağınız dekodörün. Parası artıyor. E, formaların fiyatı Aynen. artıyor. Ama artmayan bir şey var. Artmayan bir şey Türkiye Ligi'nin şu anda hani dünya ligler seyirci sıralaması açısından bahsedildiği gibi 6. büyük falan değil. E, 15. mi 16. mi ne olduğu gerçeği var. Yani Portekiz'in, Belçika'nın, e, Japonya'nın, Türkiye'den Japonya'nın. <gülüyor> ...Türkiye'den daha fazla seyirci ortalamasına sahip olduğunu da unutmayın. Ama yapma şimdi örnek olarak verme. Onlara seyir olsun yani. Ya bir biz, fasilite e, o, o Ama biz bir e, tribün, e, şey şeyi yapıyorlar. Ne denir? O hareketlenmeleri, e, kore, koreografileri. Aklınız hayaliniz durur ya. Yani. Ama yani fasilite işte yani. Niye öyle diyorsun? Bütün e, Tusu basıları boşa mı seyrettik kaç <gülüyor> Onda doğru dedim. Bundesliga ikincilikinden daha seyirimiz olduğunu çok net biliyorum. Misliyle az olduğunu. Ya, Bundesliga ikinci, yani bir ve iki örnek değil. Almanlar aldı yürüdü. Bundesliga ikincilik bizden daha fazla. Misliyle Aa, fazla. Tabii İngiltere ikincilik misliyle de bizden fazla. daha fazla. Güzel. Bu gerçekleri... Seyirci e, sayımız fazla ama futbolcu var onlardan daha fazla. Bu da... E, sayısı say ya yani bu bunların hepsinin gelişmemesinde bir neden var çünkü çarpık büyümeye çalışan bir şey. Ee, evet, bizim de alanımızı genişletti. Daha fazla kitap basıldı, daha fazla buna dair öykü çıktı, daha fazla alan açıldı, medyada. İşte iş bulduk. Ben bu konuyla ilgili epey zamandır. Ee, bu hayatımı buradan kazanıyorum. Sadece futbol değil ama seninki yani. Ama olsun yani ha, en tamam, azından... Oradan e, bir kanal açıldı. Or, futbolu sponsor ettiği bir mecra yani, yani bu, bu yaptığımız ha, muhabbetlerin evet. açtığı bir alandı. Ama yani şöyle bir şey. Bu alan büyüdü evet. Ama bu alanın dışındaki o çarpıklık da misliyle büyüdü. Yani bundan 15 sene evvel Türkiye'deki futbol severler futbolu daha çok seviyordu bence. Şimdi takımlarını daha çok seviyorlar ve herkesten de nefret ediyorlar. Şöyle bir e, tartışma yapmıştık sonlara doğru hatırlıyor musunuz bilmiyorum yani e, bu yeni taraftar grupları ortaya daha böyle baskın şekilde çıkmaya başladı hani duvarlara da ne bileyim eskiden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş yazılırken artık çarşı, ultra aslan, genç fenerler yazıldı ve aslında tamamen sadece takımla ve takım içerisinde kimliklerle özdeşleştiği kuruldu. Dolayısıyla futbol sevmekten uzaklaşıldı ve başka türlü bir ötekileştirme sürecinin başladı. Ve artık tamamen taraftar grupları e, takımlardan daha fazla gol çağırdı. Fener'de şu anda birazcık işler değişiyor galiba. Ama sen... ben ben onun çok yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ne açıdan olduğunu söyleyeyim. Ha, örgütlenme güzeldi diyorsun yani. Örgütlenme bir e, hangi yerde hangi mecrada olursa olsun. Yani balıkta bile örgütlenme önemli. Ya, ya gelme şimdi. şimdi. <gülüyor> Bu konuya girme. Hayret bir şey. Sen daha iyi Kirletme <gülüyor> futbolla balık alanını. Şaka mı hakikaten futbol taraftarlarının örgütlenmesi ve kendilerini evet, evet. bir arada ifade etmesi şöyle güzel bir anlamı var. Hepimiz aynı takımı tutuyor olamayız. Yani bütün Beşiktaşlılar aynı Beşiktaş'ı tutmuyor. Tuttuğun yeri farklı. Pek çok yanı var. Yani burası var, şurası var, şurası var, burası var. Hangi Beşiktaş'ı, hangi Galatasaray'ı, hangi Fenerbahçe'yi tuttuğun e, seni ayırt edici kimlik olarak o taraftar grupları üzerinden anlatıyor. Yani ben Fenerbahçe deyince ne anlıyorum? Doğru, doğru. Galatasaray deyince ne anlıyorum? O taraftar grupları bir araya gelerek yapıyorlar. Yani, ama bu çeşitlik mesela Fenerbahçe'de e, biraz daha fazlayken Galatasaray'da Beşiktaş'ta çok yok herhalde. Ee, o var ama onlarda çok da var. Yani Yine de ne bileyim işte değil. çarşı var, halkın takımı var. Hani e, Galatasaray'da yürüye olur. dur pençe e, bir sürü hani şeyler e, kendini daha küçük de olsa. Hani kendileriyle beraber aynı tutma sorun bence en büyük sorun şu. Onların aynı dünyaya bakanların. Yan yanaya gelemiyor olması yani Fenerbahçe ile Beşiktaşlı ile benzer şeyleri tutan insanların yan yana geldiklerinde tekrar büyük kimliğe dönüp e, diyalog kuramıyor olması. Ya benim mesela e, ben o dönemki ki biz e, bakayım 3 e, Galatasaray 2 Fenerli programı gibiydi Ve o zaman taraftarlık kimliğiyle daha yakındım. Ama şimdi halde, yapamazdık abi Beşiktaş'ta yok diye. Hayır. Yok ben canım, ben, ben <gülüyor> Şimdi, şimdi o, tek taraftar <gülüyor> var şu anda. Evet. <gülüyor> şimdi ben uzun dönemdir e, Galatasaraylı kimliğiyle çok ciddi bir mesafem var. Yani mesela böyle Avrupa Kupası maçı oluyor. Galatasaray zaten formamı olma giymezdim de ama eskiden sağlam bir Galatasaraylı iken, şimdi Şimdi yani izlerken bile öyle bir tepki falan da veremiyorum. Mesela itiraf olsun hadi. Dün Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu gördükten sonra Lazio'ya karşı şeyi fark ettim. Ben artık iyice futbol denen... Futbolun ahlaki ve perspektif olarak ortaya konan biçimiyle. Tabii ki Fatih Behmen gazisli herhangi bir buna itiraz edeceksin sen ama sempatik bir şeyim olamaz ama Aykut Kocaman oynattığı sistemi de dahilinde çok daha dogruluk olan bir şey olarak izledim. Eskide 10 sene 13 sene önce çok bu noktada değildim. Ama futbol sevgisi zaten bu programda başlatan bir Evet, ha, doğru futbolu sevgisi hatta ortak takımımız Barcelona. Ee, Barcelona sevgisi futbol sevgisi böyle başladı zaten ee, biz real futboldan öte bunun yarattığı ambiyansı ve sağdaki ya oyunu abi, sevdik yani. biz programa başladığımızda Barcelona yokmuş ya. yani, yani, yani böyle değilmiş diyorsun. Messi 5 yaşında falandı Öyle. <gülüyor> Biz demek milattan önce Çavi, falan yapıyormuşuz. <gülüyor> öyle değil mi? <gülüyor> Çavi e, bundan 2-3 sene önce yaptığı röportazı nasıl e, söylüyordu? 15 senedir öyle bir eğitildik ki, ki 30 yaşındaydı o zaman, 31 yaşındaydı. Ben şimdi sokakta yürürken boş adam arıyorum. Evet evet, o sorayım. çok güzel Aa, bir laftı. Abi, bizim bizim program yaptığımız zaman da Çavi ile İniyes yan yana oynar muhabbeti vardı herhalde. Yoktu abi Yok, yani. onların, Onlar da gencidik de işte, ya. Bak ben olabildiğince yakına çekmeye çalıştım. Bugünler, hiç bol uğraşma. Bu arada birkaç dakikamız kaldı. Son Ben yine bunu en son söyleyeceğim. Buraya gelme nedenimizi de. Artık son birkaç cümle alalım. Şarkıyla. Ben Barcelona açılmışken, madem futbol açılmışken bir iki cümleyi şuraya koyup öyle kendi sözümü tamamlayayım. Tamam. Mesela niye seviyoruz o futbolu? Sokakta da istediğim bir şeyi görüyorum. Birinin ayağında top varken üç kişi onun pasına gidiyor. O, paslardan, o kişilerden ancak birisi o topu alabilir Bir tane top var Diğer ikisi küsüp arkasını dönmüyor Diğerinin pasına gidiyor Ve sürekli bir pasına gitme hali izliyorum ben sahada Bunu ben sokakta da her yerde istediğim bir şey Bu üçgenin beşgenin içinde olmak istiyorum Kendimi huzurda güvende hissetmek için Onları da bu yüzden seviyorum mesela. Ben de buna benzer bir şekilde şunu söyleyeceğim. hani çok e, Kapitalizmin en büyük mahareti hayatımızı bence sömürgeleştiriyor. Yani her alanına dair bir e, tüketim ilişkisi yaratıyor. Ve o tüketim ilişkisi kalıbının içine sıkışıyoruz. Futbol bir zamanlar bu kapitalizmin sömürgeleştiremediği alanlardan biriydi. Ya da hepsi değildi tamamen. Şimdi ise at koşturduğu bir alan. Şimdi hele Türkiye'de çok sevdiği bir alan. Her türlü tüketim kalıbını yeniden yeniden yeniden üretebildiği bir alan. Bu alan içinde küçük adacıklar yaratmak hala hepimizin peşinde koştuğu şey. Hala futbola buradan bakıyoruz. Yani açık radyo dediğiniz şey de başka bir alandan bu adacıklardan bir tanesi. Sokak futbolu oynuyor belki Aynen, aynen Ama iyi, iyi bir sokakta oynuyor. O yüzden hani bu hani destek programı meselesine gelip de açık radyonun içinden hiçbir zaman çıkamıyor olmamız. Hani insan açık radyodan çıkar ama içi, içinden açık radyo çıkmaz. Oo, <gülüyor> Thierry Henry'nin bu malum Thierry Henry'nin Zidane hakkında söylediği bir şeydi. Zidane o kafayı attıktan sonra Thierry Henry Zidane için Zidane'nin içinden o çık, Zidane'nin çıktığı mahalleden Zidane çıkar ama o mahalleyi Zidane'dan çıkar. ...çıkaramazsınız demişti. Ha. Ha, bunun bir ruh hali olduğunu düşünüyorum. O ruh halinde olduğu için... ...adalar arası e, dayanışma önemlidir. Futbol adacıkları yaratmak isteyen insanlar... ...böyle adacıklara sahip çıksanlar. Bana da zaman bırakmadı. Size katılıyorum diyorum. <gülüyor> Yarışmacı <gülüyor> ee, arkadaşlara katılarak. Ya ben de o kısmına... ...ben ben futbolla ilgili birazcık daha... ...olumsuz e, hattayım. Yani özellikle modern futbolla. O yüzden belki de oynamak iyi geliyor bu arada. Üç senedir top oynuyoruz. O iyi geliyor. Onun dışında çok okuyacak, izleyecek. Seni tenzih ederim tabii. Ee, bir alan bulamıyoruz. Evet, e, Libero dokuz sene sonra e, Açık Radyo'yu e, ziyaret etti. Nedeni Açık Radyo Dinleyicisi Destek Projesi özel yayınıydı. Onuncu e, radyo şenliği oluyor bu. Açık Radyo'nun e, var olmasının, e, yürüye dur olmasının önemli nedenlerinden biri bu dinleyici destek projesi. Siz de 212-343-4141'i arayarak veya açık radyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak açık radyoya destek olabilirsiniz diyor. Bir şarkıyla kapayacağız. Libero ile olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bizim de herhalde bunca zaman sonra keyifli bir Libero anması yaptık. Gökemle. Ee, Barış'a da buradan selam söylüyorum. Evet söyleyelim. Görkem Doğan Gelemen... ve Barış Müneveloğlu'na Gelemediler Ben Tanmorgül. Morgül İsmail Başos ee, Ve Elbis Presley in me a little more fine a little less fine a little less fine. Hazırlayıp sunanlar Görkem Doğan, Bağış Erten, Tan Morgül.